30. konu, Ebu Hüreyre'nin annesini İslam'a davet etmesi ve onun da kabul etmesi. Ebu Hüreyre şöyle anlatıyor, müşrik olan annemi zaman zaman İslam'a davet ediyordum, bir gün yine onu İslam'a davet ettim, Hz. Peygamber hakkında bazı çirkin şeyler söyledi, ağlayarak Hz. Peygamber'e gittim ve ey Allah'ın Resulü, annemi İslam'a davet ettim, Müslüman olmadığı gibi bugün de senin hakkında hoşa gitmeyen sözler söyledi. Dua et de Allah, Ebu Hüreyre'nin annesine hidayet versin, dedim. Hazreti Peygamber'e Allah'ım, Ebu Hüreyre'nin annesine hidayet ver, dedi. Ben hemen Hazreti Peygamber'in duasını müjdelemek üzere anneme koştum. Kapıya geldiğimde onun kapalı olduğunu gördüm. O sırada annem de benim ayaklarımın patırtısını duymuş olduğundan bana Ebu Hüreyre, olduğun yerde bekle, ben dökülen bir su sesi işittim. Annesi guslediyordu. Biraz sonra da annem en tarisini giymiş ve fakat başı açık olduğu halde bana kapıyı açtı ve ey Eba Hüreyre ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın resulüdür dedi. Hazreti Peygambere döndüm ve hadiseyi ona haber verdim. O da Allah'a hamdetti ve hayırlı bazı şeyler söyledi.